94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil programında birlikteyiz. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ee, Kopenhag zirvesine e, çok az kaldı. Ben artık saymıyorum gerçi de 15 gün neredeyse kaldı 20, galiba. Ya da 20 gün 20 gün, evet. Ee, ve e, Hürriyet Gazetesi noktayı koydu. Artık Kopenhag'a gitmemize gerek kalmamış. E, çünkü Hürriyet Gazetesi dünkü sayısında iklim anlaşması ertelendi diye net bir haber vermiş. Nasıl bu bilgiye ulaştılar bilmiyorum ama ertelenmiş yani. Konferans Doğru mu? ertelenmiş o zaman boşuna gidiyoruz biz. Konferans değil de sözleşme imzalanmayacakmış. Yani 15 gün boyunca demek ki biz olmayacak bir şey için orada eylem yapacağız. Tabi bu hani iklim değişikliğiyle ilgili başka haberlere ilgi göstermeyen <gülüyor> medyamız e, bu tür haberler konusunda pek bir e, yani iklim değişikliği konusunda e, umutlar suya düştü. Kopenhag konusunda artık hiçbir şey olmayacak türündeki haberleri daha çok iyi gösteriyor. Neden acaba? <gülüyor> ben de görmemiştim. İyi ki görmemişim. Doğrusu. <gülüyor> ağzımı tutamayabilirdim. Do doğrusu e, dünya basında tabi benzer haberler var ama e, bir yandan hala Obama'nın e, mesela Kopenhag'da çok e, ciddi bir anlaşmaya varmalıyız gibi e, altında da laflar ettiği haberler de var. Hatta, Hatta Kopenhaga gideceğine ya. dair haberler de var. Var bir de <gülüyor> Çin'de Çin ziyareti sırasında Başkan Çin'in Başkanı Hu Jintao ile birlikte de bir ortak komünike yani birdir ne derler komünike işte yayınladılar ve Orada da yeniden ciddi bir anlaşmanın mümkün olabileceğini her şeye rağmen ortaya koyan bir ifade vardı deniyor. Evet. Ama asıl önemli olan bence şey, Kopenhag. Yani bir kere bugünkü ben Independent'ta gördüm sen de herhalde Guardian'da evet. görmüşsün. Yani tarihin en Can alıcı antlaşma şeyi raporu bilimsel raporu çıkmış gibi görünüyor. Yani hızla yükselen karbon emisyonları iklim değişikliği konusundaki en kötü senaryoların bir de gerçek olmakta olduğunu açıkça ortaya koyuyor diye. Yani 6 dereceye yüzyılın sonuna doğru gitme o yola girmiş. Bu sefer durum. net bir şekilde 6 derece dediler. Çünkü evet. IPCC'nin en kötü ihtimali en uç. Değeri de altı ortalama dört 4 4 derece yani 4 derece diyorlardı. Ee, ama e, aynı haberde aynı raporda ya da bilimsel araştırmada sadece son on yıl içerisinde e, toplam karbondioksit emisyonlarının yüzde yirmi dokuz arttığını söylüyor. Evet, yani bu hakikaten aklın alamayacağı bir rakam. Ki Şimdi, bu son on yıl e, tabii Kyoto çerçevesinde yüzde hani beş düşmesi gereken bir. 10 yılda %30 %30 bir artış var yani Global Carbon Project diye bir inceleme <gülüyor> ve çok yani çok kapsamlı bir araştırma oldu 7 ülkeden bilim insanları 31 bilim araştırmacısı katılmış başlarında da projenin başında da Profesör Corinne Lökere var East Anglia Üniversitesi'nden ve British Antarctic Survey diye çok tanınmış bir kuruluşta <gülüyor> en iyi Araştırmaları öteden beri ortaya koyan Güney Kutbu'ndaki buzların durumu hakkında araştırmaları yapan kuruluş da var işin içinde. Yüzde 29, yani inanamadım hakikaten. Ve yani 1990 ile 2000 arasındaki 10 yılda yüzde 1'lik yıllık bir artış varken, <gülüyor> karbonluoksit emisyonlarını yani boca etme işte atmosfere, zehirli gazları, şimdi o yüzde 3'ün üstüne bile çıkmış yıllık artış hızı. E zaten Türkiye'nin finansa içinde bulunduğu bir trend bu. Yani çok hızlı bir artış trendinin sonuçları da gözüküyor. Aynı şekilde Guardian'da bir başka araştırmanın sonucu çıktı. Bu da karbondioksit emisyonlarının tarihi başlığını taşıyor. Buna göre yani 1990 ile 2004 yılları arasındaki toplam emisyonların bir şey yapılmış listesi yapılmış açıkçası ee, ve e, hani tarihsel sorumluluk da diyoruz ya e, ama hani sanayi devriminden bu yana olan tarihsel sorumluluk değil 90'dan bu yana olan e, tarihsel sorumluluğa bakılmış. Buradaki rakamlar da son derece çarpıcı e, örneğin ilk başta Afganistan var e, harf sırasıyla gittiği için <gülüyor> Afganistan'ın e, bu 14 yıl içerisindeki toplam emisyonu 77 milyon ton karbondioksit emisyonu buna karşılık listedeki en ne diyelim yüklü ülke Amerika Birleşik Devletleri'nin 314 milyar 772 milyon ton 314 <gülüyor> milyar 772 milyon öyle evet. mi? Şey İngiltere ise 55 milyar 163 milyon ton yapmış peki Türkiye ne yapmış 5 milyar 112 milyon ton Hemen bir başka... Af Afganistan ne dedin? 77 milyon ton. E yani 314 milyar ton fazla Amerika <gülüyor> Afganistan'a göre. <gülüyor> Küsüratı noktadan sonraki kısmını Afganistan sadece yapmış. Bir başka e mesela Bangladeş e 562 milyon ton e salımı var. Türkiye'nin 5 milyar tonuyla karşılaştırılırsa işte o da onun yüzde %10 10'u denebilir. Evet. Sonuçta bu da ilginç bir şey. En azından gerçekten kimin ne yapması gerektiğini, kimin daha çok ne yapması gerektiğini çok iyi gösteriyor. Bu arada Çin de oldukça yüksek. O da 89 milyar tonluk bir salım yapmış. Evet, burada bunu görmemiştim ben. Evet, ilginç tabii. Fakat şimdi bu... Neticede Kopenhag'a gidiyor muyuz? Kovenli, Hala hürriyet ne der bilmiyorum kızarlar bize ama gidiyoruz. Ve dahası var hiç kimsenin ümitsizliğe ve karamsarlığa kapılması için bir sebep yok. Çünkü gerçekten karar alıcıların durumu da çok büyük şeyler var. Kepazelikler de diyebiliriz. Yani Lula ile de bir araya geliyorlar ve iklim kardeşliği diye. Mesela Radikal Gazetesi öyle vermişti. Onlar iklim kardeşi diye kardeş kardeş yürürlerken böyle aldatmacalar ve problemler var. Öte yandan yalnız çok ilginç bir gelişmeden de Naomi Klein bahsediyor. Biraz ondan söz edebiliriz. Yani iklim değişikliği konusunda çok fazla yazı yazan son zamanlarda yazmaya da başlamıştı Naomi Klein'de. Fakat en çok bu ayın 30'unda, 30 Kasım'da 1999'da işte Battle in Seattle dedikleri yani Seattle'da Dünya Ticaret Örgütü toplantılarını basan aktivistlerin bu neoliberal düzeni, işte serbest piyasa köktenciliğini protesto eden dünya insanların o antlaşmayı olduğu gibi kapatması yani yap, yapılamadı şey. Dünya Ticaret Örgütü toplantısını yaptırmamışlar. Yeni bir mi? küresel hareketinde evet. doğuşuydu. Muazzam bir hareketin doğuşuydu. Şimdi tam onun 10. yıl dönümünde ben de kitabımı yazarken diyor Naomi Klein. O No Logo ünlü. işte bu düzenin çalışmasına karşı onu ekspoze eden kitabını yazarken sanki onun bir çeşit habercisi gibi oldu. Hiç alakam yoktu ama diyor aynı denk düştü onun manifestosu gibi oldu kitabım diyor. Onu da asıl örgütleyenlerden David ve Rebecca Solnit ikilisi var. Onları açtım kitaplarını da yeni bir kitap çıkartmışlar. Çıkartmak üzereler diyor Seattle'ın 10. yılına giden savaş. Battle in Seattle'a giden battle diye bir kitap çıkartmışlar. Çıkartıyorlarmış, <gülüyor> ön okuma için göndermişler. Ben de onu aradım işte, bir konuşalım, edelim finan diye. Boş ver onu demiş, David Solnet. Şimdi asıl Kopenhaga bakalım demiş, yani o geride kaldı demiş. Ve müthiş ümitli bir şey var. Yani hükümet eylemleri ne kadar azalırsa, bu siyasi karar alıcılar ne kadar sulandırırlarsa, iklim aktivistleri de o kadar Kopenhag'ı yepyeni bir fırsat, değişik türden bir fırsat doğmasına yol açacak. Gözüyle bakıyorlar ve tarihteki en büyük çevreciler toplantısı olacak diyor. Bu Nation'da Climate Rage diye mükemmel bir yazı yazmış bence. İklim öfkesi. İklim öfkesi, gazabı hatta. Ve diyor ki zirve siyasi alanı bütün bu iş çevreleriyle dostluk ilişkileri içinde çalışan böyle yarım yamalak tedbirlerle işte karbon offset mi ederiz uçağa binerken bilet mi alırız ağaç dikeriz gibi laflar işte karbon ticareti sınırla ve pazarla gibi teknikler. E, filan bunların hepsini bir yere bırakıp adam gibi radikal tedbirler ve hiç böyle yeni piyasalar yaratmaya yönelik işte e, karmaşık yeni piyasalar yaratmaya yönelik yarım tedbirler yerine doğrudan doğruya kömürü ve top şey yerde bırakacak petrolü olduğu yerde bırakacak ...yeni çözümler için getiriyorlar... ...yani büyük bir adalet hareketi... ...ve iklim borcu diye bir... ...önemli kavram çıkmış mesela... ...ve bunu da Dünya Bankası'nın... ...baş ekonomik danışmanının... ...ağzından veriyor mesela Justin Lin... ...gayet net... ...şunu söylemiş... ...yüzde... ...yani küresel ısınmadan... ...dünyanın tahribatı... ...yüzde 75 ila 80 oranında... ...gelişme yolundaki ülkelerin ...yoksulların sırtına binecek... Oysa üçte birini bile yaratmıyorlar sorumlu olarak diye. E bu o da iklim borcu diye bir şey vardır ve faturayı öde, yapan öder diye. Bu bir sadaka falan meselesi değildir diyor. Yani kim bu yükselen denizlere karşı setler, bentler konulacaksa, duvarlar yapılacaksa bunların parasını... ya da yani adaptasyona dair <gülüyor> e, finansmanı evet, diye geçiyor. Ama şimdi. yalnız o değil bütün daha temiz, daha şey enerjileri işte rüzgar güneş panelleri yenilenebilir vesaire yenilenebilir enerjilere geçmek için bütün o paraları da sorumludurlar verecekler. Jubilee South mesela çok kuvvetli bir kuruluş. O şey demiş yani iklim değişikliği böyle bir sadaka meselesi değildir. Ödenmesi gerekir ve alacağız bunu çatır çatır diye konuşuyorlar artık. İşte Masai kabilesi mesela şimdi, şimdi böyle şeyler yoktu hiç eskiden. Yani Seattle'dan farkı da bu. Burada yerli halklar da kesin olarak kendilerini ortaya koymaya başlamışlar. İşte Kenya'daki Masai kabilelerinin temsilcisi bir kadın o da... ...çıkmış ve şey demiş... ...beş milyon sığır ve davar kaybettik son 4-5 yıl içinde demiş... ...bu kuraklık ve küresel ısınma yüzünden. E bunu da Masai topluluğu da 4x4 ciplerle dolaşmıyor ortalıkta demiş ya da burada Karayiplere tatilde gitmiyor uçağa binip atlayıp diyor. Yani biz biz yapmadık bunu iklim değişikliğinin sebebi biz değiliz ama biz çekiyoruz. Bu adaletsizliktir ve şu anda giderilecektir. Bunu talep ediyoruz diye. Böyle sayısız topluluk bir araya geldi. Tarihte görülmemiş diyor. Araştırmış şey Naomi Klein Nation dergisinde de bu Rolling Stone'da çıktı ama Nation dergisinde de bir yazısı çıktı ayrıca. ...ve yani tazminat hareketi... ...Friends of the Earth... ...Dünya Dostları da var... ...bunun içinde... ...Dünya Kiliseler Konseyi de var... ...işin ilginç tarafı... ...farklı görüş, ideoloji ve inançlara mensup... ...işte 350 .org da var... ...bunun içinde... ...ve... ...Third World Network diye bir şey varmış... ...3. Dünya Şebekesi diye adlandırılan... ...o, o başını çekiyormuş... işin mesela... Ve en ilginç tarafı hükümetlerden de Bolivya hükümetinden mesela Angelica Navarro diye bir kadın görüşmeci var diyor şey yapan iklim görüşmecisi. Ayvan Yeni Moralesi. bir tür 3. Dünya hareketi yani aslında. Evet çok önemli. E, ve diyor ki Bond'daki toplantıda gördüm kadını diyor 36 yaşında siyah kazak giyiyor yakalı falan böyle hippilerden kalma gibi diyor ama konuştu mu diyor acayip diyor yani böyle ve... E, çözeceksiniz demiş. Yani biz tamam, gelişmek zorundayız tabii. Bolivya yoksul bir ülke demiş. Ucuz ve pis enerjiyle de yapamayacağız bu işi. Hepimiz biliyoruz. E, o zaman zengin ülkeler gibi o zaman çünkü iklim krizine katkıda bulunur. Dolayısıyla da bize yenilenebilir enerjilerin parasını vermek zorundalar ve bunu yapmak için sadece 10 yılımız var. Bir Marshall yardımı gibi, yani 2. Dünya Savaşı'nda mahvolmuş Avrupa'ya ayağa kaldıran Marshall yardımı gibi bir yardım yapmaları gerekiyor demiş. Hesap da yapmışlar. Mesela yok olan ürünlerden, kuraklıktan, sellerden ya da malaryadan ve bu şeyler yayılıyor ya işte parazitler ağaç böcekleri de hepsi yani belki de grip şey virüsleri bile bununla ilgili midir bilmiyorum ama var biraz evet. yani mos şeylerden sivrisineklerin yani hastalıklardan yani 100 milyar yılda bunlar tutuyormuş bir de tabii yenilenebilir enerjiye geçmek için Birleşmiş Milletler araştırması 600 milyarlık da önümüzdeki 10 yıl içinde bu teknolojik yardım finan gerekiyor Valla hepsinin yapılması gerekecek deniyor. Ve bu hibe hiçbir zaman artık Dünya Bankası falan da olamaz diyorlar. Hibe e, e, yoluyla da kullanılamaz. USAID gibi yardım şeyi baya iklim borcudur ödeyecekler deniyor. Şimdi mesela Etiyopya Başbakanı Meles de ilginç bir konuşma yapmış. Kopenhag'da öyle avanda su dövülecekse biz bir terk eder gideriz vallahi filan demiş. Yani bir ahlakiliği işte eşitliksizlik, hakkaniyete aykırı olmasın bir yana başka hiçbir şekilde bu İklim öfkesini gideremezler diye bir yorum yapıyor. Yani hareket sadece sokakta da değil aslında. Ee, aslında bir tür zengin ülkelerle yoksul ülkeler arasındaki bir e, hani evet, yeni ye bir piyeni, battle olacaksa biraz öyle bir şey olacak yeni diyor diyor ve muharebe. Önemli bir fark da olacak diyor. Seattle'da kapattılar, çevre, yaptırmadılar toplantıyı diyor. Bu sefer Bu zorla sefer yaptıracak. Zorla yani. yaptı. Açık tutacaklar Hı. diyor. Evet, Kopenhag'da yanaşmayan liderleri o konferans salonundaki taktikler filan da konuşulmaya başlamış şimdi. Öyle girip yani havanda su döve, yok öyle filan. Programdan önce ne? de konuştuk. Bence şu anda ee, belki de konuşulması en gerekli şeylerden bir tanesi bu. Çünkü işte en başta verdiğim Hürriyet Gazetesi haberinin ve benzerlerinin yaydığı bir hava var şu anda toplumda. Hatta aktivistler arasında bile var. Sanki e, bu iş bitti, Kopenhag'dan bir şey çıkmayacak. E, zaten çıksa ne olacak? E, Kyoto'dan çıktı da ne oldu gibi. Ve böyle bunların içerisinde bir miktar e, sanki bütün bu mekanizmalara karşı çok daha radikal bir eleştiri varmış. Havası da yayılıyor bir taraftan. Ee, böyle bir umutsuzluk e, yayılıyor topluma açıkçası bu sanki öyle bir şey ki biz sanki Kopenhag'a ya da aktivistler Kopenhag'a gidiyorsa e, oradan Dostlar, ri işte, işte. rica etmeye falan ha, gitmiyoruz evet. yani veya biz e, şeye Obama'dan ya da kendi hükümetimizden ya işte bir yolunu bulsanız falan diye rica etmiyoruz biz talep ediyoruz. Evet. Ve bu ikisi arasındaki farkı anlamak gerekiyor. Bence radikal politikanın ne olduğunu anlamak için de önce bunu anlamak gerekiyor. Aynen öyle. Tercih, şimdi 30 Kasım'da da e, Seattle'ın yıl dönümünde tam e, tamamen Kopenhag'a yönelik bir iklim adalet hareketi yapılıyormuş Amerika çapında ve çok büyük olacak demiş mesela David Solnet. ...inanamayacaksınız filan demiş... ...olacaklara yani. 30 Kasım'ı da... ...buraya not edelim. Kopenhag... ...öncesi son şey ve ilginç olan şey... ...mesela 68'e de benzemeye... başladı iş biraz... ...inşallah abartmıyorumdur ama... ...yani Kopenhag'da... ...katılan gruplardan birinin sloganı... ...duvar yazısı şöyle... ...Kopenhag duvarlarına yazılacak... ...iklim bir banka olsaydı... ...kurtarırdık... ...kurtarırdınız... Biz bırakamayız e, piyasaların zalimliğine, iklimimizi bırakamayız filan diye sloganlar var. Yani direkt eylem, doğrudan eylem hareketleri geçiyor ve böyle e, şimdiye kadar daha önce görülmüşlerden farklı taktikler ve farklı mücadele biçimleri olması da bekleniyor. Şiddet asla olmayacak demişler. Ama Avrupa'dır bu belli olmaz diyor biraz çatışmada kan çıkar belki ama tabii şiddet e, burada en çok oradaki hükümetlerin işine yarar. E, evet. Çünkü medyada e, gözünü oraya çevirecektir. E, böyle bir şey olursa ben ama ben de e, baskın olacağını sanmıyorum açıkçası. Çünkü e, bu tür bu kadar büyük kitlelerin ...akacağı bir hmm. ortamda... ...şiddet uygulamak isteyen gruplar marjinalize olacaklar. Tabii, tabii. On ve on binlerce. Dolayısıyla onların da pek bir şey yapabileceklerini... ...sanmıyorum. Bir müzik... Evet. ...arası verelim. E, tam da... ...çok hoş bir şarkı var elimizde bugün. E, bir... ...dinleyicimizin e, aslında şey, önerisi. Ya dinleyici ve ee, programcımız Adnan'ın. Evet. Ona da selam. Ee, Julian Lennon'ın e, bir şarkısı e, tam da şöyle diyor: e, "Biz e, ayda yürüyebiliriz" diyor. E, ama e, bir yandan ayda yürürken ormanların nasıl öldüğünü e, duyduğum zaman gözlerimden tuzlu sular. Teşekkür Diyor. Salt water Julian Lennon'dan dinliyoruz. Julian Lennon'dan dinledik Saltwater. Açık geçirin son birkaç dakikasında birkaç gelişmeyle devam edelim. Bu haftanın en önemli gelişmesi ee, geçen hafta Danıştay tarafından ihalenin iki maddesinin nükleer enerji ihalesinin iki maddesinin iptal edilmesinin ardından e, dün itibariyle hükümet ihaleyi e, TETAŞ'a iade etmeye e, karar verdi. Ha, bu haberi Dolayısıyla e, nükleer ihaleye iptal başlığıyla e, bugünkü gazetelerde yer, pardon dünkü gazetelerde yer aldı bu haber. E, sonuçta bir yıldan biraz daha fazla yaklaşık 14 e, ay süren bu e, galiba 4. ya da 5. Türkiye'nin nükleer ihale serüveni de e, sona, ermiş oldu. <gülüyor> sona ermiş oldu. Hüsranla sona ermiş oldu. Tabi e, bütün bunu Şöyle yorumlamamak gerekiyor. Yani işte nükleer enerjinin ne olduğuyla ilgili değil ya da toplumda buna karşı verilen mücadeleyle, tepkiyle ilgili değil. Bu işte hukuksal bir şey falan diye bakmamak gerekiyor. Bu iptal tamamen nükleer karşıtı hareketin yarattığı bir sonuç oldu. Zaten davayı açan da TMOP, yani Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği, dolayısıyla bir kez daha nükleer ...karşıda hareket, zafer kazanmış oldu. <gülüyor> ee, bunu... ...teslim etmek gerekiyor kesinlikle. Evet. bir, bir Gazetelerde de bunu nasıl vermişler? Ee, pek çok gazetede... ...bu nükleer ihaleye iptal ya da iptal yolu... ...açıldı diye verildi. Ama aynı günkü... ...bir başka gazetede... ...şöyle bir haber var bu haber yerine... ...en çevreci enerji nükleer enerjidir. Başka haber var. Hangi gazete bu? Müjdeyi veren? Müjdeyi veren Habertürk... ...gazetesi... Tabi Habertürk gazetesinin acaba bu konuya ne ilgisi vardır diye insan düşünmeden edemiyor. Evet Atomstoy, Stroy Export Rus firmasıyla ortak olarak Park Holding de vardı. O hialenin içinde nükleer ihale Park Holding de aynı zamanda... Habertürk'ün Habertürk sahibi, sahibi olan Ciner grubunun. Evet böyle bir bağlantı var. Demin Hürriyet söylemiştin sen bu sevinçle şeyi veriyor. Kopenhag ertelendi diyen fosil yakıtların kısılması için. Acaba Hürriyet'in de poğaşla bir etki, ilişkisi var mı? Petrol, Petrol mü şey? demek istiyorsunuz yani. yoksa? Evet Doğan grubunun da Poğaç'ın da sahibi olduğu Türk medyası söyleyeyim. bağımsızdır. <gülüyor> Türkiye Türklerindir. <gülüyor> bir başka haber e, yine aslında biraz bu nükleer meseleyle bağlantılı bir haber e, Almanya' Birlik 90 Yeşiller Partisi eş başkanı Cem Özdemir e, Eylül ayında geçerimiz Eylül Eylül ayında e, kendisini Berlin'de ziyaret eden e, bir çevre e, örgütlerine oluşan bir heyet içerisindeki tema vakfı Vakfı'nın daveti, yetkililerinin daveti üzerine TEMA'ya üye olmuştu. Daha doğrusu TEMA Vakfı'na bir destekçi üye e, olabiliyor, e, üye olmuştu. Bunun üzerine de biraz tepki gelmişti Cem Özdemir'e. E, geçtiğimiz günlerde Cem Özdemir TEMA üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Bu haberde Yeşil Gazete'de yer alıyor e, bugün. E, i̇stifa gerekçesi de e, TEMA'nın kurucularından olan ve e, şu anda da TEMA Vakfı'nın dolaylı yoldan ortağı olduğu Tekfen Holding'in, Nihat Gökyiğit'in sahibi olduğu Tekfen Holding'in nükleer santral ihalesine girmiş olması. Ve Cem Özdemir hem kendi adıma hem de Yeşiller Partisi eş başkanı olarak nükleer ihaleyle ya da nükleer enerjiyle ilişkili bir şirket şirketlerle bu kadar yakın ilişkisi olan bir kuruluşla bağım olamaz gerekçesini göstererek TEMA üyeliğinden istifa etti. Bu haberi de vermiş olalım. Evet önceden bu bilgiye sahip olup hiç girmese belki de daha iyiydi. Tabii evet ama. ama tabii Türkiye koşullarına o kadar iyi bilmediği için evet. orada haklı olarak iyi niyetli bir çevre kuruluşu olarak görerek üye olduk. Kuşkusuz çevre konusundaki çalışmalarına bir şey demeyeceğiz, demiyoruz temanın tabii ama sonuçta böyle bir nükleer bağlantısı olduğunu da Cem Özdemir açıklamış oldu. Buyur. Bugünkü en önemli belki de haberimiz e, Kopenhag dışında e, nükleer ihalenin sona ermesiydi. E, ama tabii bu iş burada bitmez, onu da söyleyelim. E, mutlaka hükümet şansını tekrar deneyecektir. Deneyecektir. E, Biz de hem Kopenhag'da hem de bu gibi konularda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz tabii. Bu <gülüyor> yanıklığımızı. Evet galiba bitiriyoruz bitirmeden, şey bitirmeden... Dair, Taydaş'a ve Umut Taydaşa da destekleri için teşekkür edelim. Ee, ben son bir not e, konuşamadık bugün. Belki daha sonra tekrar Hı. ele alırız bu e, Domuz Gülbü meselesini. E, sadece o kadar çok bu konu konuşuluyor o kadar çok soruluyor. Bana da açıkçası e, çevremden çok fazla e, soru ve şey geliyor. E, ben en azından kendi görüşümü e, söylemek istiyorum. E, çünkü Dinleyicilerimiz arasında da e, bu aşıyı yaptırsak mı yaptırmasak mı diye e, düşünen çok insan olduğunu biliyorum. E, Türk Tabipleri Birliği'nin de e, en son e, yaptığı, geçen hafta yaptığı açıklamaya da bakıp e, çok nadir bir şekilde Sağlık Bakanlığı ile Türk Tabipleri Birliği'nin de aynı şeyi düşündüğünü de göz önüne alıp ve bütün uzmanların e, bu konuyla ilgili aynı şeyi düşündüğünü göz önüne alıp ben de bir halk sağlığı uzmanı olarak e, kesinlikle koruyucu hekimlik açısından çok doğru bir iş yapıldığını ve e, şu anki bu ciddi salgına karşı da risk grubunda olan herkesin ve çocukların aşı olması gerektiğini söylemek istiyorum. Bu da bir tür toplumsal sorumluluk diye düşünüyorum çünkü. Evet aynen öyle. Gelecek hafta görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşça Açık Yeşil